Çağ ve Nesil serisinin ikinci kitabı Buhranlar Anaforunda İnsan Müellif Muhterem Fetullah Gülen Takdim. Düşüncelere aydınlık, problemlere hal çaresi, handikaplara açıklık getiren yazılarıyla yazarımız, kendilerine has ifadeleriyle taze bir baharın müjdelerini solukluyor. Sancı üstüne sancı çeken toplumun insanını, girdapların yerin merkezine doğru çekmesine, anaforların ayaklarını yerden kesip köksüz ve kararsız hale getirmesine karşılık, yazarımız milli düşünce ve ruhi temayülleri hesaba katarak gerçek rehberlerin iklimine doğru dikkatlerimizi çekmiş ve onlara olan hasretini şöyle dile getirmiştir.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 Metafizik gerilimimizin bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişine ve Rönesans'ına vesile olacağı müjdelenen bu eserde insanımızın bütün dünyaya yeniden civanmertlik dersi vereceği de ilave edilmektedir. Ölümsüz ruhların bazı huzusiyetlerinden bahsedilirken de onların atmosferine giren hızırla buluşur, onlarla hemhal olan mutluluğa erer denilmektedir. Yolda kalanlar için yaşama zevkiyle başı dönmüş ve ruhu delik deşik olmuş kem tarihlilerimize ifadesiyle hem bir ithaf yapılmış hem de orijinal bir tarif getirilmiş daha sonra da okuyucu yolların ayrımında adeta şöyle demeye zorlanmıştır. Toprağın sızıntıya, tohumun rüşeyme, Balığın mercana ve yılanın zehre gebe olduğu bir bahar daha idrak ediyoruz. Bakalım kimler bahardan yana, kimler de kıştan yana çıkacak. Kimler kelepir kovalayacak, kimler mercan avlamak için en derin noktaları kollayacak. Mutluluk mevzuunda bocalayan insanlara gerçek saadet insan zihninin dağınıklık ve perişaniyetten kurtulması, insan kalbinin itminan ve istirahate ermesinden ibaret diye bir tarif getiriliyor ve ilave ediliyor. Hazreti Mesih Gadre uğradığı, Sokrates mahkum edildiği, Epiktetos zulüm gördüğü halde mesutdular. Ruhun akseden şekliyle yazarımız bayramı şöyle değerlendiriyor. Her bayram bana geleceğin rengarenk şehrayınderi ile gelir. En tatlı ve en çarpıcı tarihi levhaları kalbime aksettirir, öyle gider. Ben o gelip giden bayramlarda maddi manevi irfana ermiş, duyguları itibariyle incelmiş, ruhuyla bütünleşmiş ve birbiriyle sarmaş dolaş, geleceğin mutlu nesillerini hayalen seyreder, mest olurum. Gözümün önünde kafası fen ve teknikle, Kalbi yüce yaratıcıya iman, ona muhabbet ve varlığa sevgiyle dolu, itminana ermiş insanlar belirir. Onların gönlüme boşalttıkları ruhani zevklerini vicdanımda hisseder ve emsalsiz dakikalar yaşarım. Bazı tespitlerine kısaca temas ettiğimiz yazarımızın bu eserini takdim etmekle büyük bir bahtiyarlık duyduğumuzu arz ederiz. Nilüye indir.